Estağfurullah evet, deriz. Darı hocam selametle inşallah. Ya evet, dali hocam daha gelmedi. diyelim o zaman. Zaten herkes dağılmaya başladı. İstirahatlı hadislerin diğer çeşitleri. Şafiî der ki, biri bana söyle dedi. Teşehid konusunda ihtilaf edilmiştir. i̇bn Mes'ud, Hz. Peygamberden şu şekilde rivayet etmiştir. Hz. Peygamber, Kur'an suresi öğretir gibi, teşehhüdü de sahabilere öğretirdi. Teşehhüdün başında, El-Tahiyyatü Lillahi ile başlayan üç kelime vardır. Sen hangi teşehhüdü kabul ediyorsun? Şöyle cevap verdim. Malik bin Enet, bize İbn-i Şihab ve Ürve bin Ezzüdeyeş vasıtasıyla Abdurrahman bin Abdul Abdülkarıyım Ömer bin el min Mimber'de insanlara teşehhüdü şu şekilde öğretirken işittiğine haber verdi. El-Tahiyyatü Lillahi el zakiyatu Lillahi El-Tayyibatü El-Tayyibatü Salavatü Lillahi El-Selamu Aleyke Eyüha Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuh El-Selamu Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve ve Aleyna Sabri der ki, küçüklüğümüzde ilimce bizden ileride olan hocalarımızın bize öğrettiği teşehhüt de işte böyleydi. Sonra bunu senediyle işittik. Buna muhalif olan teşehhüdü de işittik. Fakat teşehhüt konusunda ona muhafık olsun, muhalif olsun, diğer senedler dahi sabit ise de bizim senedimizden daha kuvvetlisini işitmedik. Biz o karahat ki Ömer sahabelerin arasında mümbere çıkıp ancak Hazreti Peygamber'in öğrettiği teşehidi öğretir. Bize arkadaşlarımız vasıtasıyla Hazreti Peygamber'den kuvvetli bir senetle bir hadis ulaşırsa onu kabul ederiz ve bizim için en uygunu da budur. Nedir o dedi? Şöyle söyledim. Güvenilir bir kişi olan Yahya bin Hassan bize Leyf bin Sa'd Ebu Zübeyir el-Mekki Sa'id bin Zübeyir Tavus vasıtasıyla i̇bn Abbas'ın şöyle dediğini haber verdi. Hazreti Peygamber bize Kur'an öğretir gibi teşehirde öğretildi ve şöyle derdi. Ettehiyyatul mübarekâtussalavatussayyibatubillahi Selamun aleyke eyyüha nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh Selamun aleyne ve ara ibadillahi salihine şadu en la ilahe illallah ve şadu enne Muhammeden Basurullah. Safi der ki muharizim şöyle dedi. Hazreti Peygamberden nakledilen hadisteki ihtilaf sence nereden ileri geliyor? İbn Mesud bunun hilafını rivayet etmiş. Ebu Musa bunun muhalif bir rivayette bulunmuş. Cabir de bunun hilafını rivayet etmiş. Bütün bu rivayetler lafız bakımından kısmen birbirinden farklı olabiliyor. Sonra rağmen kısmen lafız bakımından bunların hepsinden farklı bir teşehhür öğretmiştir. Ayşe'nin teşehhüdü de böyledir. Yine Ebne Ömer'in teşehhüdünde de diğerlerine göre lafız bakımından bazı farklar vardır. Rivayetlerin bazısı diğerine bir şey ilave etmiş olabiliyor. Öyle değil mi? Ona mesele gayet açıktır dedim. O da öyleyse bana açıkla dedi. Ben şöyle dedim. Bütün bunlar Allah'a yönelmek için onlara Hazreti Peygamber tarafından öğretilen dualardır. Belki Hz. Peygamber onu birine öğretmiş, o da ezberlemiştir. Diğerine de öğretmiş, o da ezber, ezber etmiştir. Ezber yoluyla edilen bilgide en çok sakınılması gereken şey, mananın değiştirilmemesidir. Onun bu sözlerinde manayı değiştirecek bir fazlalık, bir eksiklik ve bir çelişki yoktur ki, mananın böyle değiştirilmesi doğru değildir diyelim. Belki Hz. Peygamber herkese ezberinde kaldığı gibi okumasına izin vermiştir. Çünkü onda hükmünü değiştirecek bir mana söz konusu değildir. Belki de onu farklı bir ayet eden ve teşhidi de farklı olan kimseler bu işte kolaylık gösterip ezberlerinde kaldığı ve hatırladıkları şekilde okumuşlardır. Onlara bu konuda izin de verilmiştir. O bu anlattığım hususa izin verildiğini gösteren bir şey biliyor musun dedi. Ben de evet dedim. O nedir dedi. Şöyle cevap verdim. Malik bin Enet bize İbn Şiha ve Urre bin Ezzübey vasıtasıyla Abdurrahman bin Abdülkari'nin Ömer bin El-Hassab'dan şöyle işittiğini haber verdi. Hişam bin Hakim bin Hizam'ın Furkan Suresini benim okuduğumdan farklı bir şekilde okuduğunu işittim. Halbuki bana ona Hazreti Peygamber okutmuştu. Neredeyse üzerine atılacaktım. Sonra ona bitirince kadar mühlet verdim. Ayrılırken yakasından tuttum ve onu Hazreti Peygamber'e getirdim. Dedim ki ey Allah'ın elçisi bunun Furkan Suresini senin bana öğrettiğinden farklı bir şekilde okuduğunu işittim. Hazreti Peygamber de ona oku dedi. O da işittiğim şekilde okudu. Hazreti Peygamber işte o bu şekilde indirilmiştir dedi. Sonra bana sen oku dedi ben de okudum. Hazreti Peygamber yine işte bu şekilde indirilmiştir dedi ve ekledi. Kur'an yedi harf üzerine indirilmiştir. Siz kolayınıza geldiği şekilde okuyun. Burası önemli bence. Allah hıfzın bazen yanılacağını bildiği için kullarına acıyarak kitabını yedi harf üzerine indirmiştir. Yani Allah onu insanların farklı nafızlarla okumalarına cevap verdiği için böyle indirmiştir. Ancak farklı nafızlarla okunması Kur'an'ın manasını değiştirmediği sürece bu caizdir. Bu durum Allah'ın kitabı için söz konusu olunca onun dışındakiler için manayı sattırmayan lafız değişiklikleri haydi haydi cahildir. Bir hüküm etmeyen her şeyde lafız değişikliği manayı sattırmaz. Tabiilerden biri demiştir ki Hz. Peygamber'in sahabelerinden bazılarıyla karşılaştım. Onlar mana üzerinde birleşiyorlar. Fakat lafız bakımından bana farklı ifadelerle rivayet ediyorlardır. Birine bunu sordum o da manayı değiştirmedikçe bunda bir de yoktur dedi. Tabi der ki bunun üzerine o şöyle dedi. Teşehiz de sırf Allah'a uğurlama söz konusudur. Umarım ki bütün bunlarda kolaylaştırıcı bir cihet vardır. Teşehizdeki lafız ayrılıkları ancak sizin söylediğiniz tarzdadır. Bunun benzeri dediğiniz gibi korkunamazında namazında da söz konusudur. Dolayısıyla bu namaz Hz. Peygamber'den rivayet edilen şekillerden hangisine göre tam olarak kılınırsa yeterli olur. Çünkü Allah bu namazın kılınışını öteki namazlardan farklı bir şekilde emretmiştir. Fakat sen teşehrüt konusunda İbni Abbas'ın Hz. Peygamber'den rivayet ettiği hadisi tercih ederken ve ötekilerini almazken neye göre hareket ettin? Şöyle cevap verdim. Gördün ki o hadiste kolaylaştırıcı bir cihet var ve onu i̇bn Abbas'ın sahih olarak rivayet ettiğini işittim. Bundan dolayı o hadis bence diğerlerinden lafız bakımından daha şümüllü ve daha zengindir. Ben de onunla amel ettim. Hz. Peygamberden sahih olarak intikal eden diğer hadislerle amel edenlere de şiddetle karşı çıkmadım. Malik bin Enes bize Nasi ve Ebu Said el-Kudri vasıtasıyla Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu haber verdi. Altını altınla ancak misli misline alıp verin. Onların birini ötekisinden fazla veya eksik olarak alıp vermeyin. Gümüşü de ve gümüşle ancak misli misline alıp verin. Onların da birini ötekinden fazla veya eksik olarak vermeyin. Mevcut olmayan şeyi peşin parayla alıp satmayın. Burada paraya geçiyor ama şey aynı. Mesela aynı. Malik bin Eneb bizden Musa bin Ebi. Tem'im Said bin Yeter ve Ebu Hureyre vasıtasıyla Hz. Peygamber'in dinar dinar ile ve dirhem dirhem ile değiştirilirken aralarında fazlalık yoktur buyurduğunu haber verdi. Malik bin Enes bize Hameyid bin Kayf ve Mücahid aracılığı ile Ömer'in şöyle dediğine haber verdi. Dinarı dinarla ve dirhemi dirhemle değiştirirken aralarında fazlalık yoktur. Peygamberimizin bize sözü budur ve bizim de size sözümüz budur. Şafii der ki Osman bin Affan ve Ubadet bin Ersamis Hazreti Peygamberin altını altınla peşin olarak değiştirirken fazla verilmesini yasakladığını yuayet etmiştir. Şafii der ki işte biz bu hadislerle amel ettik. Hazreti Peygamberin sahabilerinin ileri gelenleri ve İslam ülkesindeki müftülerin çoğu da bu hadislerin manasına uygun görüş beyan etmişlerdir. Süfyan bize Ubeydullah bin Ebi Yezid'in şöyle dediğine haber verdi i̇bn Abbas'ın şöyle söylediğini işittim. Hz. Peygamberin riba ancak vadeli netiğe de olur buyurduğunu Üsame bin Zeyd bana haber verdi. Şafii der ki işte i̇bn Abbas ve onun Mekkeli arkadaşlarından bir kısmıyla bazıları bu hadisle amel etmişlerdir. Şafii der ki bana biri şöyle sordu. Bu hadis önceki hadisle çelişkili değil mi? Ben de ona muhalif de olabilir, muafık da olabilir dedim. O da hangi bakımdan muafık olabilir dedi. Ben buna şöyle cevap verdim. Belki usame altının gümüşle hurmanın buğdayla değiştirilmesi gibi iki ayrı cinsin ya da böyle cinslere farklı olan şeylerin peşin alım satımında fazlalık bulunması ile ilgili bir soru üzerine Hazreti Peygamberin riba ancak vaadeli de olur buyurduğunu işitmiştir. Yahut da o, böyle bir soruya yetişmemiş ve sadece bu cevaba ulaşmış olabilir. Bu sebeple o, cevabı rivayet etmiş ve soruyu hıfzetmemiş veya onda şüpheye düşmüştür. Çünkü onun rivayet ettiği hadiste Hüsame'nin hadisine ters düşer şey yoktur. Dolayısıyla ona muvaffak olma ihtimali de var. Bunun üzerine o şöyle sordu. Öyleyse niçin ona muhalif de olabilir dedin. Ben de çünkü Dedi, onu rivayet eden İbn Abbas'tır. Kendisi bu görüşte değildi ve peşin alım satımda riba yoktur. Ancak riba vadeli Nesli'nin ededir dedi. Bunun ardından o peki dedi, önceki hadisler buna muhalif ise önceki hadisler buna buna muhalif ise birini bırakıp ötekini alırken senin delilin nedir dedi. Ben de ona şöyle cevap verdim. Usame Muhali, Usame, muhalif olarak rivayet edenlerin hepsi hadis ezberlemede ondan daha ünlü değilse de bu konuda kusurlu da değildir. Osman bin Affan ve Ubadet bin Esamik yaşça ve sahabilikte Usameden daha kıdemlidir. Ebu Hureyre de daha yaşlı ve çağında hadis rivayet edenlerin en iyi ezbercisiydi. <gülüyor> İkiravinin hadisi zahirde hıfz bakımından daha iyi ve bir ravinin hadisine göre onda yanılma payı daha az olunca çok kimsenin rivayet ettiği hadis onlardan daha genç olan birinin kendisine nisbetle hıfz yönünden daha üstün sayılır. Yani burada te tevattür derecesine değil de kişiye bakıyor değil mi hocam? 5 kişi tarafından rivayet edilen hadis de bir kişinin hadisine nisbetle kabule daha layıttır. Ben bunu anlamadım bir daha okuyayım. İki ravinin hadisi Zahirde hıfz bakımından daha iyi ve bir ravinin hadisine göre onda yanılma sayı daha az olunca çok kimsenin rivayet ettiği hadis onlardan daha genç olan birinin hadisine nisbetle hıfz yönünden daha üstündür. Yani beş kişi tarafından rivayet edilen hadis de bir kişinin hadisine nisbetle et daha layıktır. Yer konuya geçeyim mi hocam? Selamünaleyküm. Şimdi ihtilaflı hadislerin diğer çeşitleri diyerek teşehhüt konusundaki farklı rivayetler olduğunu ve bu farklı rivayetler içerisinden kendisinin birini tercih ettiğini e, ve tercih etme sebebini anlattı. Burada Peygamber Efendimizin teşehhüdü herkese tek tek öğretmiş ihtimalinde bahsettiği gibi Herkesin ondan duyduğu için de ezberlemesini istediğinde e, o miş olabileceğini de söyledi. 747'de ezber yoluyla edinilen bilgide en çok sakınılması gereken şey mananın değiştirilmemesidir dedi. Şimdi burada biliyorsunuz Kur'an'da ve sünnette onların güvenilirliği daha çok ezberlemeye dayalıydı. Yazıya dayalı değildi. Çünkü yazı o dönemde çok gelişmiş ve güvenilir değildi. Ama ezberden olunca Kur'an için belki sorun yok şeye göre, sünnete göre ama hadislerde raviler hadisleri ezberlemek için Kur'an'ı ezberlemek gibi çok uğraşmadıkları için Duydukları hadisleri bazen duydukları lafızlarla değil de o lafızlarındaki manayı ifade edecek başka lafızlarla aktarabiliyorlardı. İmam Şafi bunun cevazına hükmetiyor. Yalnız mananın değişmemesi kaydıyla. Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğim iki husus var. 748'de ve sanıyorum 756'da mıydı? Bir dakika. 768'de, 748 ve 768. maddelerde belki diyor. Akıl diyor. Belki, 748'e dikkat edin. Hz. Peygamber herkese üzerinde kaldığı gibi okumasına izin vermiştir. Çünkü onda hükmü değiştirecek bir mana söz konusu değildir diyor. Yani hükmüden değiştirecek e, burada teşebbüten maksat namazda Allah'ın peygamberine salat ve selam getirmek olduğuna göre farklı lafızlarla bu salat ve selam getirmek işlevi yerine getirebilir. Belki de bunun böyle olmasına peygamber müşahede etmiştir diyor. Ve bunun da bir toplum için kolaylık olunması gerekçesiyle peygamber buna izin vermiş de olabilir diyor. Belki diyor. Çünkü bir delili yok burada. Yani niye teşebbüt Namaz bir olduğu halde namazın rükünleri ve şartları belli olduğu halde ve teşehhüdü okunmakta, oturmakta farz olduğuna göre okunacak teşehhüdün farklı farklı rivayetlerle sahabelerden gelmiş olması bu da etmek lazım. Yani nasıl Fatiha'nın farklı okunuş biçimleri ee, söz konusuysa yani söz konusu değilse teşehhütte de böyle farklı pek çok rivayetin olmasının sebebi ne olabilir? Muhtemelen Peygamber Efendimiz buna müşahede etmiştir diyor ki bu olabilir. Benim de aklıma gelen şudur. Ee, sahabilerin çoğunluğunun hadis ezberlemek konusunda Kur'an'a düşkün oldukları kadar hadis ezberlemek hususunda düşkün olmadıkları Dolayısıyla da buradaki asıl maksadın e, namazlarda peygambere ve ailesine salat selam getirmek olduğunu e, genel maksadı kavradıklarını ve bunu ifade edecek lafızlarda serbest oldukları anlamı çıkarılabilir. Ancak e, 7 harf meselesine gelince 752. maddede iki farklı okunuş söz konusu ve Peygamber Efendimiz ikisine de cevaz veriyor. Ve Kur'an yedi harf üzere inmiştir. Kolayınıza geleni okuyun diyor. Burada yedi harf meselesini genelde Şive olarak yani Arapçaların lehçeleri olarak anlıyorlar. anlıyorlar. Yani Araplarda mesela biz Kur'an'da İbrahim yazıyor. Y ile okunuyor İbrahim. Y ile yazılıyor. Abraham biçiminde, İbrahim biçiminde kıraat biçimleri de var. Bu Kur'an lehçelerde yer alan okuma biçimleri. Dolayısıyla bunlardan kolayınıza geleni okuyun biçiminde peygamber şöyle diyoruz. Aslında gene Kur'an'da bir ayete tekabül ediyor. fakra olma ma Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ama namaz içindir. Burada 753. maddedeki yorumu e, ilginç İmam Şafi'nin, insanların hırsının bazen yanılacağını bildiği için kullarına acıyarak kitabını 7 harf üzere indirmiştir. Burada hırsın yanılmasına dayalı olarak 7 harf üzerine indirilmesi eğer bir mazeret olarak kabul edilecek olursa, Hıfz'ın yanılması ihtimaline binaen pek çok şeylere cevaz vermek mümkün olabilir ki bu yaklaşım doğru gözükmemektedir. Kur'an'ın yedi harf üzere inme meselesi tamamen ki daha sonradan yedi kıraat çıkmıştır, on kıraat çıkmıştır, hafızlar, sizler bunları daha iyi bilirsiniz. Tamamen Arapların şiveleriyle dillerini dönüp dönmemesi meselesiyle ilgili bir husustur. Yani insanların hafızasıyla ilgili bir husus değildir. Hatta Peygamber Efendimiz de kendisine dışarıdan gelen diğer Arap kabilelerinin, Medine'ye Peygamber Efendimiz'i ziyaret için gelen diğer Arap kabilelerinin, Kur'an'da yer alan lafızları telaffuz etmekte güçlük çektikleri zaman, o lafızların manalarını ifade eden kendi lehçelerindeki kelimelere, kelimeleri kullanmalarına müşahede ettiğini biliyoruz. Yani diğer Arap kabileleri, Kureş lehçesinde e, lahniceli namazı bozar e, hükmü var işte burada bir lahın söz konusu değil çünkü buna cevaz var ee, yani e, ol dediğiniz o dediğiniz okunuştaki hatalardır ama burada bir mesela İbrahim kelimesini benim aklımda kalan o İbrahim biçiminde okumak bir lahın değildir evet orada bir lahın söz konusu değil öyle bir telaffuz okunuş biçimi de var 7 anki yere inmek demek bu demek zaten yani zaten kendisine okunan Furkan suresinin farklı okunuş biçimlerine de her iki şekli de onay vermiş. Ve dikkatinizi çekmesi gereken husus da şu, Kureyş'ten olmayan diğer Arap kabileleri, Medine'ye geldikleri ve Kur'an'dan o zamana kadar nazil olanları öğrenmiş olduklarını peygambere arz ettikleri zaman, Ya Resulallah biz şu kelimeyi telaffuz edemiyoruz ama bizde bunun karşılığı şudur, bunu okuyalım mı diye sorduklarında evet okuyun diye de cevaz vermiş ve nitekim Hz. Osman dönemine kadar e, bu e, uygulamada devam etmiştir. Hz. Osman dönemine gelindiğinde e, farklı kabilelerden e, Müslüman savaşçılar savaşta bir araya geldiğinde namaz kılma, e, kıldıranın kabilesine bağlı olarak okuduğu kıraat diğerleri arasında ihtilafa yol açmış. Bunun üzerine mesela halifeye intikal edince Kur'an'ı sadece Kureş lehçesi üzerine yazarak diğerlerinin e, iptal edilmesine sebep olmuştur. Hz. Osman bunu ortadan kaldırmıştır. Yani bugünkü elimizdeki Kur'an, Kureş lehçesi üzere yazılı, Osman hattıdır. Ve iman Kur'an diye geçer. E, dolayısıyla burada İmam Şafi'nin de ki e, Hz. Osman döneminde bu olduğuna göre e, 20'li yıllar Kureyş süreç lehçesi üzerine sabitlenme gerçekleşmiş olmasına rağmen ne de farklı lehçelerle okumaya cevaz verdiğini anlamı değiştirmediği sürece cevaz verdiğini görüyoruz. Ee, bu Allah'ın kitabı söz konusu e, için söz konusu olduğuna göre diğerleri için de yani hadisler içinde caizdir diyor. Yalnız İmam Şafii burada başta koyduğu ilkeye uymadığını söyleyebiliriz. Ee, çünkü eğer e, Arap dilinin lehçelerinin tamamının üstünlüğünü eğer savunmuyorsa Kureyş'in dışında manayı birebir başka dile aktardığı sürece, mana değişmediği sürece başka lisanlarda da okumasına cevaz vermesi gerekirdi. Kuran'ın başka dillere tercümesinin de e, namazda kıraat için cevaz verilir olması gerekirdi. Ama İmam Şafii buna karşıdır bir e, 754. madde de, de bir hüküm ihtiva etmeyen bir şeyde lafız değişikliği manayı saptırmaz diye bir genel ilke koydu. Bu genel ilkeyle o zaman şunu söyleyebiliriz. E, Kur'an'da hüküm ihtiva eden ve yanlış okunduğunda manası değişecek ve farklı hükümlere yol açabilecek durumların dışında kalan ki ve hüküm ihtiva eden ayetlerin en çoğunun 500 olduğunu düşünürsek geri kalanının farklı lehçelerde ve hatta farklı dillerde namaz kıraatı için okunabileceğine fetva veriyor olması gerektiğini fetva verir, vermiş olması gerektiği sonucunu buradan çıkarabiliriz. Bunlar tabi bugün de tartışmaya açılan hususlar ama bu tür tartışmaları açanlar genelde namaz kılmayanlar olduğu için namaz kılan biz Müslümanlar bunlardan rahatsız oluyoruz tabi ama Epo Hanife'nin hiç defadı da bu hususta ortada. Şimdi 756. maddeden itibaren teşebbütle ilgili de aynı durumun geçerli olacağını e, söylüyor. Yani e, anlam değişmediği sürece hangi lafızlarla okulursa okusun namazın sıhhatine bir zarar vermediğini söylüyor. Ve bu tercihte bulunmasında 750. maddedeki bir ifadesi önem arz ediyor. Nedir? o nedir? Gördüm ki o hadiste kolaylaştırıcı bir cihet var. Yani zorluğa karşı kolaylaştırmayı tercih etmiş İmam Şafi. Yani doğru. Ama hangi durumlarda hep denk olan durumlarda. O sebeple de sahih olarak bana intikal ettiği için o hadisle amel ettim diye. Bundan sonra e, Hz. Peygamber'den e, riba konusuyla ilgili nakledilen hadisleri ve hadisler arasındaki farkları ve bunlardan İbn-i Abbas'ınkini tercih ettiğini dile getiriyor. Ve burada 762. maddedeki sözü önemli. Biz bu hadislerle amel ettik. Hz. Peygamber'in sahabilerinin ileri gelenleri, yani tamamı değil ileri gelenleri kaldı ki sahabi kavlini imaf şafi kabul etmez biliyorsunuz. Ve İslam ülkesindeki müftülerin çoğu da bu hadislerin manasına uygun görüş beyan etmişlerdir diyor. Ve e, riba ancak nesiyededir hadisiyle. Hüsame Bin Zeyd'den geliyor. Bu, bu hadisin i̇bn Abbas'tan gelen hadisle bir kısmıyla uyuştuğunu, bir kısmıyla uyuşmadığını konuştuktan sonra yine 768'de Hüsame'nin bu hadisi belki eksik duymuş olabileceğini, yani hadislere arız olan illetlerden biriyle bu hadisin malül olabileceğini söyledikten sonra Hüsame hadisini tercih etmeyip sıhhatinde, senedinde problem yok demek ki hadisin. Ee, İbn Abbas hadisini tercih etme gerekçesini 772 ve 773'te e, ortaya koyuyor ki bu İmam Şafii'nin, Ebu Hanife gibi e, eğer e, bir ravi'den gelen rivayet kıyasa aykırıysa ve e, ravi de fakih değil, son hadisiyle amel etmiyor etmiyordu Ebu hanife Musarrat hadisini hatırlarsanız Ebu Freyre'den gelen fakih olmadığı için amel etmiyordu. Buna benzer bir kriter getiriyor. O da nedir? E, Hüsame Bin Zeyd'in genç olması diğer ravilerin peygamberle daha fazla arkadaşlık yapıyor olmaları. Yani yaş üstünlüğünü de birbiriyle çelişik gözüken, uyuşmayan hadislerde bir tercih sebebi yaptı. Çünkü neden? Metin kritiği yapmayınca, senetlerin sahih olması, hadislerle amel edilmek için yeterli görülünce, senedi sahih olan birbiriyle çelişik hadisleri de bir şekilde tercihte bulunmanız gerekir. Tercih sebeplerinden biri neymiş İmam Şafi'nin? Yaşça büyüklük, peygamberin yanında daha fazla kalmış olmak. Ve bir başka tercih sebebi de ne? Bir hadisi fazla kişinin rivayet ediyor olması. Aynı mealde hadisi fazla kişinin rivayet ediyor olması da gene tercih sebebi olarak görülmüş. Tevatür değildir bu. Çünkü tevatür için şart bellidir. Yalan üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluktur. Yani bunun için sayı vermek mümkün değildir. Ama ravilerle senetlerde sayı belli oluyorsa, e, bu e, ahattır Cumhur'a göre. Hanefiler sadece üç ve daha fazla olursa buna meşhur diyorlar. Sen, sen, rivayeti, e, e, varyantı 3 veya daha fazla olursa Hanefiler meşhur diyor. Diğerleri de e, mütevati vermeyen bütün hadislere ahad diyorlar. Dolayısıyla Şafi'nin bir hadis iki hadis birbiriyle çelişir ise bunlardan kanalı daha fazla olanı, varyatı daha fazla olanı tercih ettiğini görüyoruz. Daha fazla kanaldan geleni. Çünkü genel ne yaptı burada? Bir senede bağlı kalarak hadislerin sıhhatini ortaya koyduğu için senede sağlam olan hadisler arasında çelişki olduğu zaman tercih sebebi olarak kanalın yani hadisi, rivayet olarak gelen kanalın fazla olmasını ortaya koymuş oldu. Evet arkadaşlar, e, sorunuz kafanıza takılan yer varsa cevap diyelim. Gülünaz Hoca burada mı? Evet, size Hulusi Hoca'nın e, makalesini getirdim. E, şeyle ilgili, e, Hazreti İsa'yı bekleyenlerle ilgili. Ee, evet makale yanımda Hulusi Hoca'ya da konuştun böyle böyle e, illit amcılar Hz. İsa'yı bekleyenler varmış ne diyorsun diye e, ben dedim bekleyenleri sana havale ettim dedim e, yazın e, şeye geldikleri zaman neydi o sizin geldiniz lisans tamamlama mıydı takviye dersi miydi ona geldikleri zaman hepsini başına saracağım dedim e, ilitavcılar heyecanla seni bekliyor ya ben başı belaya koyma falan dedi ama e, o da sizi bekliyor ama ben makalesini getirdim e, onu okuyabiliriz e, arzu ederseniz evet kaydı durdurabiliriz e, Abdülah Barman Hoca sen de önemli bir hizmet görüyorsun eline sağlık Allah razı olsun e, durdurabiliriz evet bu e, şu anki dinleme durumunuz, potansiyeliniz nedir? Bilmiyorum. Sorularınızı alalım ondan sonra. Eee bugünkü dersimiz burada kalsın.